6. Sohbet Mü'minin mü'min kardeşine nasihatı Bu konuşma hicretin 545. senesi Şevval ayının ortalarında Cuma günü medresede yapılmıştır. Allah dostlarının kalpleri saftır, temizdir. Bu kalplerde Allah'tan başka şeylere yer yoktur. Allah'tan başka her şeyi unuturlar, yalnız izzet ve celal sahibi Allah'ı zikrederler. Dünyayı unuturlar, ahireti hatırlarlar. Siz insanların yanındakileri unuturlar, Allah'ın katındakileri düşünürler. Siz bu Allah dostlarına ve onların içinde bulundukları hallere karşı perdelisiniz. Ahiretinizi tamamen unutmuşsunuz. Hep dünyanızla meşgulsünüz. İzzet ve celal sahibi Rabbinizden haya etmeyi bir kenara atmışsınız. Ona karşı gayet cüretlisiniz. Mümin kardeşinin nasihatini kabul et. Ona asla karşı gelme Zira hiç şüphe yok ki O senin kendinde göremediğin kusurlarını görür Sana gösterir İşte bunun içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyururlar Mümin müminin aynasıdır Mümin mümin kardeşini ettiği nasihatlerde samimidir sadıktır. Ona bilmediği şeyleri açıklar, öğretir, iyiliklerle kötülükleri birbirinden ayırır. Böylece kendisine nasihat edilen mümin de nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu birbirinden ayırt eder. Yine nasihat eden mümin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri kendisine nasihat ettiği mümin kardeşine öğretir. Böylece Kendisine nasihat edilen mü'min de kendi lehinde olan şeylerle aleyhinde olan şeyleri bilir. Benim kalbime insanlara nasihat etme duygusunu veren ve bu duyguyu benim için en büyük emel haline getiren Allah'ı tesbih tenzih ederim. Ben bir nasihatçıyım. Fakat bunun için herhangi bir karşılık beklemiyorum. İzzet ve celal sahibi Rabbimin nezdinde ahiretim hasıl oldu. Ben dünyaya talip değilim. Ben ne dünya kuluyum ne de ahiret kuluyum ne de Allah'tan başka herhangi bir şeyin kuluyum. Ben ancak Vahid Ehad Ve Kadim olan yaratana kulluk ederim Ancak Allah'a kulluk ederim Yalnız onun kuluyum Benim sevincim Benim ferahlanmam Benim neşelenmem Sırf sizin kurtuluşunuz sebebiyledir Üzüntüm Kederlenip tasalanmam ise Sırf sizin mahvolmanızdan Helak olmanızdan dolayıdır Sadık bir müridin benim elimde kurtuluşa erdiğini gördüğüm zaman Neşe ile dolar Sevinç ribasını giyer Benim elimden böyle bir insan Nasıl yetişti diye ferahlanırım Ey oğul Bütün düşüncem sensin Kendim değilim Eğer şimdiki halini değiştirir Allah yoluna girersen bil ki Bunun neticesi sanadır Buna kendim için değil Senin için sevinirim Ben Tehlikeli yolları geçtim. Beni sever Benimle dost olursan yine Kendin için sev Kendi iyiliğin için dost ol Bana bağlan ki Tehlikeli mahalleri acele olarak geçesin. Ey ahali İzzet ve celal sahibi Allah'a Ve onun mahlukatına karşı Kibirlenmeyi bırakınız Seviyenizi biliniz Kendi benliğinizde Mütevazi olunuz Alçak gönüllü olunuz Neyinize kibirleniyor, neyinize büyükleniyorsunuz ki? İlk haliniz alelade bir sudan meydana gelmiş, necis ve mundar bir meniden ibarettir. Sonunuz ise toprak altına gömülmüş bir leştir. O halde bu ikisinin arasında ne diye kibirli bir tavır takınıyorsunuz? Kendisini tamahan sürükleyip götürdüğü ve havai duyguların avladığı kişilerden olmayınız. Onlar ki nefsani arzular kendilerini ta hükümdarların ve devlet büyüklerinin kapılarına kadar götürür. Orada kendilerinin nasibi olmayan rızıkları isterler. Yahut ezelde kendilerinin rızkı olarak ayrılmış azıklarını hiç lüzum yokken zillet ve meskenete düşerek talep ederler. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurlar. Allah'ın kendi kuluna azaplarının en şiddetlisi onun kısmetinde bulunmayan rızkı istemesidir. Ey kaderi ve takdir edeni bilmeyen tanımayan kişi hayf sana sen zannediyor musun ki dünyaya tapanlar senin kısmetinde bulunmayan bir rızkı sana verebilecekler. Eğer böyle sanıyorsan bu inancını kesinlikle kafandan at. Dünya erbabının senin kısmetinde bulunmayan bir şeyi sana verebileceklerine inanman, senin kalbinde ve kafanda yer etmiş şeytanın bir vesvesizinden başka bir şey değildir. Bu inanç ve bu kafayla sen, izzet ve celal sahibi Allah'ın kulu değilsin. Bilakis nefsinin, hevanın, şeytanının, tabiatının, paranın, pulunun kulusun. Felaha erenleri görmeye çalış. Ta ki onların yolunda giderek sen de felah bulasın, kurtulasın. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Birisi der ki felaha ereni göremeyen felaha eremez. Vaka sen felaha ereni görüyorsun fakat kalp gözüyle ve özsür gözüyle değil baş gözüyle görüyorsun. Onun için bu görmenin sana faydası olmuyor. Senin imanın Öyle bir iman ki Senin değil Bu durumda hiç şüphe yok ki Senin kendisiyle başkalarını görebileceğin Bir basiretin de bulunmaz Eğer bir kalp gözün Bulunmuş olsaydı Onunla başkalarını görebilirdin. Gizet ve celal sahibi Allah Şöyle buyurur Fakat Hiç şüphesiz ki Yalnız kafa gözleri kör olmaz Asıl sinelerindeki kalpler Kör olur Haç suresi 46. Ayet-i Kerimesi Dünyalık kazanma hususunda diğer insanların elindekilere tamah, tamah edip göz diken dinini incir, çerez karşılığında satmış olur. Baki olanı fani olan karşılığında satmış olur. Hiç şüphe yok ki böyle bir durumda o kişinin elinde ne o kalır ne de bu. Ne din kalır ne de çerez. İmanı zayıf ve noksan bir kişi olarak kaldığın müddetçe geçim meselenin düzeltmeye, geçim sıkıntısına düşmemeye gayret et. Ta ki insanlara muhtaç olup da dinini onlara çiğnetecek ve onların malları, varlıkları, paraları karşılığında dinini satacak durumlara düşmeyesin. İmanın kuvvetlenip kemale erince de İzzet ve Celal sahibi Allah'a tevekkül etmen Sebeplere dayanmaktan kurtulman ve Aradakileri bertaraf etmen gerekir Kalbi olarak bütün eşyadan bir yolcu gibi gelip geçmen Senin kalbini şehrinden Aile efradından Dükkanından Muhitinden çıkarır Elinde bulunan dünyalıkları Aile efradına ihvanına, Akranına teslim eder Bu suretle kalbinde bütün bunlardan Hiçbirine yer kalmaz. Böylece sen öyle bir duruma gelirsin ki, Sanki ölüm meleği ruhunu almıştır. Sanki ölüm süratle ve ansızın seni yakalamıştır. Sanki yer yarılmış ve seni yutmuştur. Sanki kader dalgaları ve eski kudret, Seni ilim deryasında yakalamış ve gark etmiştir. Kim ki bu dereceye ulaşırsa, Artık sebepler ona zarar veremez. Çünkü sebepler onun zahirinde olur, zahirinde kalır. Batınına tesir etmez, batınına meşgul etmez. Sebepler bu dereceye gelmiş kişiler için değildir, başkaları içindir. Ey ahali! Eğer benim söylediklerimi bütünüyle yapmaya muktedir olamıyor, sebepleri kalbinizden atamıyor ve kalbinizin onlarla olan, Alakasını kesemiyorsanız Hiç olmazsa bir kısmını yapmaya çalışın Tamamını yapmaya gücünüz yetmiyorsa Bir tanesini de mi yapamayacaksınız Zaten birden daha azı da yoktur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyururlardı Gücünüz yettiğince Dünya tasalarından sıyrılmaya bakınız Ey oğul Eğer dünya tasalarından Sıyırılmaya gücün yetiyorsa Hiç durma hemen sıyrıl Aksi halde Seri olarak kalbinde Allah'a koş Onun rahmetine yapış Ta ki kalbinden dünya tasaları çıksın O her şeye kadirdir Her şeyi bilir Her şey onun kudret elindedir Onun kapısına yapış Ve kendisinin gayrisinden Masivadan senin kalbini temizlemesini Onu kendisine imanla ve kendisinin marifet ile doldurmasını iste. Yine kalbini kendisine olan bilgi ile ve masivadan müstani olma duygusu ile doldurmasını talep et. Ayrıca sana sarsılmaz bir iman vermesini, senin kalbinde kendisine ünsiyet peydâ ettirmesini ve senin bütün uzuvlarını kendisine itaatle meşgul hale getirmesini iste. bütün bunların hepsini Allah'tan iste. Asla bir başkasından isteme. Kendin gibi bir faninin önünde zelil durumlara düşme. Bütün isteklerin Allah'tan olsun. Asla bir başkasından olmasın. Bütün muamelelerin Allah ile beraber ve Allah için olsun. Asla ondan başkası için olmasın. Ey oğul! Kalbin ameli olmaksızın Kuru bilgi ve sırf dil ile söyleyiş Hakka doğru sana bir adım bile attırmaz Esas seyir Kalbin seyridir Allah'a asıl gidiş Kalple gidiştir Asıl yakınlık Özün yakınlığıdır Allah'a asıl yakınlık Öz sır ile Batınla ve kalple olan yakınlıktır Asıl amel Manaların amelidir Ruhların Kalplerin batınların sır özlerinin amelidir. Bununla beraber zahiri uzuvlarla şeriatın esaslarına riayet edilmesi ve onların fiilen yaşanması, tatbik edilmesi ve izzet ve celal sahibi Allah için onun kullarına alçak gönülü davranılması da şarttır. Kim ki nefsine bir kadir kıymet payı ayırırsa, bilsin ki bu takdirde kendisinin kadri kıymeti yoktur kim ki amellerinde başkalarına gösteriş yaparsa bilsin ki bu takdirde kendisinin hiçbir ameli yok demektir ameller görülecek yerlerde yapılabilir ancak farzların haricindeki ibadetleri görülecek yerlerde ve açıktan açığa yapma temeli sağlamlaştırma hususundaki kusurun daha önceleri geçmişti temel çürük olursa onun üzerine oturtacağın binayı sağlam yapmanın sana faydası yoktur halbuki eğer temel sağlam ise onun üzerine kurulmuş olan binanın zamanla yıpranması pek de mühim değildir zira onu her an için tamir edebilirsin yenileyebilirsin amellerin esası yani temeli tevhid ve ihlastır Kiminki ki tevhidi yoksa, ihlası yoksa, onun ameli de yoktur. Öyleyse sen ey Müslüman, önce amellerinin temelini tevhid ve ihlas ile tahkim et, kuvvetlendir. Sonra da onları, izzet ve celal sahibi, Allah'ın lütfu, kuvveti ve tevfikiyle bu temel üzerine bina et, kur. Bu noktada sakın kendi gücüne, kendi iradene dayanma Mutlak surette Allah'ın iradesine Allah'ın lütfuna ve Kuvvetine dayan Binayı yapan Tevhid elidir Şirk nifak eli değildir İbadetler binası Tevhid ile Yani Allah'ın kuvvetine Ve tevfikine dayanarak yapılır Sebeplere dayanarak yapılmaz Muvahhid Amelinin kadri kıymeti yüksek olan kişidir Münafık ise böyle değildir. Allah'ım bütün hal ve hareketlerimizde bizi nifaktan, ikiyüzlülükten uzak tut. Ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.